Merhaba, e, 94.9 Açık Radyo'da bir kamusla güreşte daha beraberiz. Uzun zamandır kamusun anlamını açıklamamıştık. Ee, yeni dinleyen e, dinleyicilerimiz varsa sözlük anlamına geliyor kamus. Kamusla güreş olmaz eski sözünden yola çıkarak biz sözlükle, sözcüklerle güreşiyoruz. Ee, birkaç haftadır yemek sözcüğünden vardığımız e, mutfak, besin ve bu programımızda da e, sofra ve lokanta sözcüklerine. Mekan daha çok diyelim evet, değil mi? Evet. mekanlar. E, ilerliyoruz efendim. Şimdi sözlük, sözlük anlamlarına bakalım. E, sofra e, yine Arapçadan geliyor. Sufre e, kökeni bu. T TDK'da baktım. İşte masasını gibi şeylerin yemek yemek üzere hazırlanmış durumu. Yemek aynı zamanda yedirme ve yeme anlamı ihtiva ediyor. E, birlikte yemek yiyenlerin tümü ve e, genellikle tekerlek biçiminde üzerinde yemek de yenilebilen ayaklı hamur tahtası. Hepimiz biliriz hı. yani bunu. Hı hı. Ayrıca sofracı diye bir e, TDK'da e, tanım var. Sor, saraylarda sofrayı kurmak, kaldırmak, yemeği dağıtmak gibi işlerle görevlendirilmiş kimse. Bir de sofralık var. İşte sofrada yemeğe yarayan, e, sofralık üzüm gibi, sofralık zeytin gibi. E, Nişanya'nın Elif'in Öküzü ya da sürprizler kitabını Arapça, Arapça kök sefere, yani Yolculuk yapma, seyahat etmeden geliyor. Ha, i̇şte seferde. Sefer tası hikayesi Hı -hı. işte biliyorsunuz. Hı -hı. E, sufre ise, ise aslında yol için alınan yemek yani azık demek. Öyle. Böyle geliyor. Evet, biz bu arada sofra sözcüğünü geçen yılda Hı -hı. ele almıştık. E, bu programda sadece e, belli bir e, kısmında sadece bahsedeceğiz. Yeni şeyler ekleyip biraz da hatırlatma yapacağız. Sonra da lokantaya geçeceğiz zaten. Hı -hı. Hı -hı. Yer sofrası kavramı var. Bir de bugün Anadolu'da zannediyorum hala yer sofrasında yemek yeniyordur, tabii, yemek yani aileler vardı. Osmanlı kültüründe de böyle. Yerde bağdaş kurarak yemek yeme geleneğinden, masada sandalyede oturarak elin üç parmağı yerine çatal, bıçak ve kaşık ile kişiye özel tabaklarda yemek yemeye geçiş. 19. yüzyılın ikinci yarısı, yarısında yavaş yavaş gerçekleşen Doğru, bir evet. süreç. Doğru, e, bu süreç içinde yeni sofra düzeni alafranga, diğer işte yerde de yemek yeme düzeni de alaturk olarak kavramlaşıyor. 18. yüzyılın sonlarından itibaren de işte dekorasyon malzemeleri geliyor. Masalar, sandalyeler, Avrupa stili porselen, tabak, çatal, bıçak takımları Hı -hı. ve e, Sultan 2. Mahmut'tan sonra e, işlevsel olarak kullanılmaya başlanıyor. Tabii evet. sofra deyince aklımıza gereçler geliyor değil mi? İşte dediğin gibi tabak, çatal, kaşık, bıçak. İşte tuzlu, karabiberli, kürdan, peçete, masa, ört, masa örtüsü, bardaklar vesaire. Hatta bardakların çeşitlenmesi söz konusu. Tabii. Ya yani yediğimiz yiyeceğe göre işte meyhanede işte masada işte değişir. İşte gerekçiler falan vesaire. Hatta Kara Mustafa'nın bir enstalasyonu aklımıza gelmiş ki bizim evet. evrimle. Onu... büyük bir ziyafet sofrası. Hı, batılı sofra. ...düzeni ama sofra o kadar karışık ki... ...bütün Şam'danlar... ...sen görmüştün galiba... ...onun görselini Twitter sayfamıza ekleyelim... ...mutlaka evet. çok ilginçti... ...bu evet. çalışma... ...eski programlarda neler vardı... onu da bir böyle kabaca bir göz atalım istersen... ...Didemci... <gülüyor> Ben de e, daha çok sanatla ilgili şeyler var. E, sofra o kadar çok e, esere girmiş ki... E, ...Can Gürses'in demek en güzel günlerini... ...bensiz yaşadığın romanından bahsetmiştik. Bütün e, şey roman bir sofranın etrafında geçiyor. Oh. E, buradan aslında aile sofralarını anımsıyoruz. Çünkü aileyle sofra e, birbirinin içine geçmiş iki kavram gibi. Keza Bahadır Baruter'in e, o aile tablosu e, aracılığıyla... E, Aile kavramına eleştirel yaklaşan e, eserlerinden bahsetmiştik. Mecburiyetlerle, kurallarla o sofranın ve ailenin oluşturduğu üçgen. E, daha neşeli e, sofralarda Ferzan Özpetek filmleri aklımıza hı hı. geliyor demiştik. E, bu arada e, çeşitli eserler var. E, mesela film olarak Marco Ferreri'nin Büyük Tıkınması e, aklımıza hmm. geliyor gene. Geçen yıl bahsettiğimiz hmm. e, tükenme ve tüketme üzerine ağır bir burjuva eleştirisi içeriyordu hmm. film Büyük Tıkınma. Hmm. E, o burjuva eleştirisi Buñiel'in burjuvazinin gizli çekiciliği. Yine bir so sofra etrafında oturup bir türlü anlaşamayan... ...Burjuvalar... ...1972... Ee, ...Leonardo'nun son akşam yemeği yine bir sofralı... ...o da yani. bir sofra... ...özellikle resim sanatında bahsetmiştik... ...ikonografide... ...işte ekmek İsa'nın vücudu... ...şarap kanı, kiraz... ...tuz da e varmış hatta... E Hı -hı. ...evet bu gerçekten şey... E onlarca e, son yemek tablosu var e, çeşitli açıklamalara açık olan bize has da sofralar var aynı zamanda değil mi? işte Ramazan sofrası olsun evet. e, Halil İbrahim sofrası işte Kırklar sofrası Zekeriya sofrası Raka sofrası, Fukara sofrası evet bu arada, krallara layık sofralar kus sütü eksik ol, olmayan falan olan bazen değil mi? bu arada e, geçen yılki programlarımızda kamusla güreşten girip sofra yazdığınızda e, ee, orada pek çok görselli karşılaşacaksınız. Ee, ben de X-Men filminde bir mutfak sahnesi vardı. Hmm. Onu çok severim. Müziğiyle beraber ağır çekim buradan paylaşmak istiyorum. Ya. Çok iyi bir sahnedir. <gülüyor> Beni de serserim ayınlarda büyük annenin kocaman bir masanın etrafına doldurduğu böyle o tatlıları yerek intihar etme biçimi çok etkilemişti. Aa, Şeker hastası evet. büyük anne vardı hatırlarsanız. Evet, evet, <gülüyor> evet. Değil mi? Tatlı İntihar. Yani ölümlerin en güzeli. <gülüyor> Sofra muhabbet diye bir şey de var aynı zamanda. Evet. Aileler işte çok önemseler. Işte sofrada buluşalım, dostların işte bir Hiç olmazsa akşam yemeğinde herkes bir araya evet. gelsin. Bir de bütün buluşmalar da bir sofraya dayanıyor sanki. Yemeksiz buluşma olmuyor gibi Konuyu neredeyse. bir yemekte konuşalım. Evet. Yemekte konuşmaya ne dersin? <gülüyor> evet çok doğru. <gülüyor> ben burada bir kitabı da anmak istiyorum. Gültekin Emre'nin Yiyin Efendiler Yiyin. Ee, şiirli Sofralar Antolojisi. Geçen sofra programında da bahsetmiştik. Pek çok sofra sofrayla ilgili dizelerini içeren hmm. bir kitap. Ee, hatta Tevfik Fikret'in e, çok meşhur e, eleştirisini barındıran yine Efendiler hmm. Yiğine Gönderme Yapıyor adı. Ee, bir de Alice'in çay sofrasından evrim bahsetmiştik. Alice Harikalar Diyarını sevenler olarak. <gülüyor> Uçsuz bucaksız bir çay sofrası vardı orada da. Onun dışında e, Gargantua'da yeme Ay. içme çok ön planda. Ben bu Gargantua ve Balzan e, insanlık komediyasına baktığımda hmm. pantagruelizm diye bir kavramla karşılaştım. Pantagruelizm bu kavram. şöyle e, kösnül diyebileceğin tarzda bir boğazına düşkünlük. Hı. Hmm. Hmm. Bayzak için denir ya işte günde 50 fincan kahve, kahve içer, içermiş. yok bir oturuşta iki kuzu yer falan. Tam onu ıı, evet ile bağlı. ve gerçek yaşamındaki oburluğu kahramanlarına da yansıtan bu, gurmana mı benziyor acaba? Vardığımız kelimelere ki... de varalım buradan, değil mi işte? işte düştüğüm, burada. Bana evet. öyle geldi ki, gurmanın da daha üstü artık. Yani. Üstü mü, kötüsü gibi? Daha mi, kötüsü, kötüsü işte, mi? daha. harca Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya iki kuzu, elli fincan kahve, işte ne iki galon şarap falan, yani insani ölçülerde yiyip içmeme evet. durumunu. Taş, Tüketme. Mi? Çünkü gargantua i̇şte, falan hani... ne kadar grotesk bir varlık olarak evet, karşımıza çıkan doğru. doğru. Evet Erol Taş'ı da e, o bir et yeme sahneleri vardı vahşi evet, yani, Türk evet olarak. Evet, şeyde de kullanmıştık açık radyo'daki şey programların linkimizde var. Evet, Adapla ilgili pek çok şey vardı. Geçen hmm. e, programımızla ilgili gene o e, sayfadan bulunabilir. Tekrarı hmm. düşmüş olmayalım aslında. Biraz bahsedelim aslında Evrim'in e, söylediklerine ek olarak. ...işte Marx'ın meşhur deyim var biliyorsunuz işte katı olan her şey bu alışıyor. E, ...kibüdeyim, daha çok işte 19. yüzyıl için kullanılıyor. E, Osmanlı eliti modernleşme deneyimini kültürel batılaşma süreciyle beraber... ...hatta sıklıkla onun dolayımıyla yaşıyor biliyorsunuz. Seçkin Osmanlılar, avamdan ayıran kodlar hızlı değişiyor. İşte bu özellikle mutfakta da değişim söz konusu. Bu değişimden etkileniyor. Sofra adabı da değişiyor bu anlamda. İşte yeni pişirme araç ve biçimleriyle birlikte yeni malzemeler... ...özellikle domates ve patates giriyor sofralara... ...alafranga lezzetler işte zuhur ediyor... ...ve sofraların şekli hı hı. ve adabı da değişiyor... ...ister istemez. Osmanlı Sarayı'nda... ...yemekler geleneksel olarak yerde... ...evinde bahsettiğim bir bağdaş kurarak... ...ve hafifçe yüksek bir sini içinde... ...ortadan bıçaksız ve çatalsız... ...sadece kaşıkla... ...ve o sağ elini... ...üç parmağı kullanılarak yeniliyor. Hı bu, hı. Şey. bu çok ilginç bir şey. Ve i̇kinci Mahmud'la birlikte işte... 1808-1839 e, tarihinden sonra yavaş yavaş alafranga tabir edilen işte e, sofraya geçiliyor ve çatal ve bıçak kullanmaya başlıyor. <gülüyor> böyle bir durum söz konusu. Sen böyle çatal-bıçak deyince ben gene Çin kültürüyle ilgili bir şeyi anımsadım. E, geçen programımızda bahsetmiştik e, yemeğe olan saygılarından ötürü pişirirken de onu çok bozmuyorlar diye. <gülüyor> Keza çubuk kullanmalarının kökeninde de e, bu yatıyor diyor Murat Bay. <gülüyor> e, çünkü çatal ve bıçak besinin için sokuyorsun, parçalıyorsun. Hı -hı. Oysa çubuk hiçbir şekilde zarar vermeden olduğu şekliyle alıp yutuyorsun. Ee, bu yani kültürlerindeki besine bakışın hem yemek pişiriş hem de Hı -hı. sofra araç gerecine yansımış Hı -hı. olması da benim ilgimi bu çekti. Bu söylediğin çok ilginç. Osmanlı'da da elleriyle yemek yemekten hiç gocunmuyorlar. Çünkü etleri o kadar e, çok pişmiş yiyorlarmış ki. Hiç et hiç parçalanmadan işte o üç parmakla direkt olarak yemek mümkün i̇htiyaç oluyormuş. Yok. Bir çatal ihtiyaç Gerçi hasıl olmuyor. Kökenlerinde öyle ama maalesef şu an Çin'de yaşanan çok büyük insani suçlar var biliyorsunuz. Aslında baktığınız zaman yani, işçi durumları korkunç durumda orada. Öyle tabii. <gülüyor> yani toplumların tabii birbiriyle çok çelişen <gülüyor> e, kültürel özellikleri var. E, tam söylediğim buna örnek aslında. Efendim e, parça arasına... Girelim efendim. Girelim hı hı. E, çünkü ikinci yarıda lokanta sözcüğüne geçeceğiz. Billie Joel'in sings from an Italian restaurant parçası. A bottle of whites... table near the street in our old familiar place you and I face to face mm -hmm. a bottle of red a bottle of whites it all depends upon your appetite I'll meet you anytime Italian restaurant Oh, was more of a hit at the Parkway diner you never knew we could want more than that out of life Sure, the would always know how to survive Oh Açık Radyo'dayız 94.9 kamusla güreş devam ediyor. Programın bu kısmında daha çok mekanlar, işte, lokantalar, <gülüyor> restoranlar... ...muhallebicilerden bahsedeceğiz. Ee, lokantaya baktım ben... ...TDK'da... E, ...İtalyanca lokanda... ...kelimesinden geliyor. Kazanç amacıyla açılmış... ...para karşılığında yemek yenilen yer... ...restoran demişler... Hmm. ...TDK'da. Nişanya'da... ...Nişanya'nın sözünde... E, ...konaklama odaları da bulunan... ...aşçı hmm. dükkanı. Sözcük lokare... ...ev veya yatak hmm. kiralamakla... Fi, e, ...fiilinden türetilmiş... E, bu sözcük de latince locare, yerleştirmek, para yatırmak, kiraya vermek fiilinden evrilmiştir. Locare. Evet, bir de muhallebiciden bahsedeyim. E, muhallebi de Arapça Halep, ilk defa duydum süt. Hmm. Müş, hı hı. Süt kelimesinden pürüyor. Hı hı. Bir, de e, bir de muhallebi çocuğu var biliyorsunuz işte evet. nazlı, hmm. nazlı. hakalet içinde biraz sen mahalle bir çocu muydun biraz size sen. sormak lazım ama şey e, daha çok erkekler <gülüyor> için söylenir kızar gibi, <gülüyor> Yo, e, kızar gibi şey olduğuma şey göre şey mahalle bir değilim diye ben niye hiç yükselttin maşallah <gülüyor> ben de değildim herhalde ya bu lokanta bize niye e, İtalyanların restoran manasında e, kullandığı bilinmiyor diyor Selimileri de. Çünkü İtalyanca'da konuk evi senin dediğin gibi yemek giyip konukların ağırlandığı yer. Çünkü İtalyanlar işte esnaf lokantası, lokantası tarzı yerlere Trattoria hı hı. ve işte restor, Restorante Ristorante. diyorlar. Bize lokanta olarak geçmiş. E, oldukça da da restoranlara kadar. Evet. Şimdi e, aslında biz iç dış gibi ayırmış olduk. Hmm. O yüzden e, programın ilk yarısı sofra oldu. Hmm. İkinci yarısı da lokanta oldu. Bir de dışın dışı var sanki. Sokakta yenen seyyar şey lezzetleri. Onun şöyle aslında mekan ayrımını hmm. bizde özellikle... ...şöyle yapabiliriz gibi geliyor bana. İşte ne, neler var? Muhallebici var değil mi? Hmm. İşte geleneksel lokantalar var. İşte esnef e, lokantaları dediğimiz. İşte çorbacılar, hmm. kebapçılar, hmm. işkembe hmm. çorbacı, çorbacı, paçacılar... Hmm. İşte meyhaneler var, işte restoranlar var. Bunlar işte hı hı. son dönemde daha da hiç hani öne çıkan işte uluslararası yemek verme iddiasında bir mantıcılar var. Evet. Süreyen pizzacılar var. Gözlemeciler. Ki. Bir de son dönem modada artık oldukça fazla vegan vejetaryen evet, mutfaklar, var. vejetaryen mutfaklar. Pilavcılar var. Hı hı. Böyle ee, tasdif olarak bunlar gördüm. olabilir. Seyyar yiyecek dediğim zaman aklımıza da birçok şey geliyor. Hepimizin aslında nohut pilavcılar vardır değil mi? Cam. Galata köpüsü civarında hı, en özellikle değil hı. mi? Balık, ekmekçiler evet. var. İşte turşu suyuyla hani hı. Yakın e durarak e evet. satış yapan. Sosisçiler var efendim. Didem hı. Hanım çok sever. <gülüyor> evet, büfeler, büfeler aslında. Güzelleri var, köyleri var. Lahmacuncular vardı eskiden evet. işte evet. bu Ahşap malzemenin hmm. içerisinde lahmacun koyup satalım. Orada Çok da lezzetli, ben bir araya bol gireyim mi? Aslında gir Aydın bakalım. Boysan'dan Nereye Gitti İstanbul kitabından? Aşçı Dükkanı diye hmm. bir parçası var. İstanbul'da yüzyıllardır bir Türk mutfağı vardır. Evlerde ve aşçı dükkanlarında. 20. yüzyılın ilk yarısında restoran bilinmezdi. Az bir şey kibar olanların da lokantaydı. Hmm. Aşçı dükkanları daha çok esnaf lokantası gibi hizmet verenler herhalde. Hmm. Ayrıca herkese elverişli olan aşçı dükkanlarının yüzlercesi binlercesi şehrin her yanındaydı. Bu Dükkanlara girdiğiniz zaman işte sağda solda ateş üstünde 50-60 çeşit sıcak tencere yemeği bulunurdu. Gelen ne yiyeceğini gözüyle seçer. Neler bulunmazdı ki diyor dolmalar, sarmalar, haşlamalar... Of. Kızartmalar, ee, bu diyor İstanbul'un diyor çapkınlık eğilimleri yemeklere bile sıçramıştı diyor hanım göbeği, dilber dudağı tatlı isimlerine <gülüyor> bakarsak. Sonra aşçı dükkanları ufuklara doğru çekildi. Bu artık bunlardan kalmadı. Tüketim kolay yapılan işlere yöneldi. Önce kebaplar, sonra Amerikan köfteciliği ve İtalyan. ...pizzacılığına ve İstanbul'un... ...tarihinin değişimden önce... ...değişimden sonra şöyle... E, ...artık ikiye ayırıyorum diyor... ...kebaptan önce ve kebaptan sonra. Ha. Ha. E, Aydın Boysana... ...çok paralel yaklaşımları var... ...Murat Bergen'in de... Ee, gene birkaç programdır bahsettiğim Hı -hı. tarih boyunca yemek kültüründe o da aslında e, zenginleşen ve çok daha değişik tatlara açık insanlar barındıran şehrin nedense yeni tatlar ve daha Hı -hı. ince zevkler geliştireceğine ya da onları koruyacağına aksine e, evrimin de bahsettiği Hı -hı. E, kolaycı e, standart e, tatlara doğru giden e, eski çok güzel ve çoklu kültürleri barındıran tatları lokantaları incelikleri Hı -hı. kaybeden bir e, hal aldığıyla ilgili biraz da ağıt yakıyor geçmişe diyebiliriz. Biraz biliriz. da bu şehirle modern hayatın gerekleriyle ilgili bir şey değil mi Didem? Mesela şey e, anmış olalım John Berger'ı geçtiğimiz günlerde ya. yitirdik. Evet. evet John Berger da diyor ki köylünün yabancı bir yiyeceği ilk kez yemeye karşı şiddetle direnmesi kısmen o yiyeceğin iş sürecindeki kaynağını bilmemesindendir. Diyor. Yani hmm. kendi yetiştirdiği, kendi pişirdiği, gördüğü, hakim olduğu yemeği yemek istiyor. Yiyeceğin kendisini şaşırtmasını beklemez köylü. Yemeğini yiyeceğin hazırlanıp pişirildiği odada yer, kendi yapar, kendi yer. Yani hiçbir şekilde sürpriz istemiyor. Hmm. Evet kültürel de bir yaklaşım. Bir Hı -hı. İlk programda sanki gene şeyden bahsetmiştik. Ben Murat belki de bahsetmeden <gülüyor> duramazmışım. Ee, o da diyordu ki e, ağız tadını değiştiremeyende daha feodal ve kapalı yapıyla ilgili bir şeyler vardır. Evet. Öyle olan toplumlar daha zor yeni tatlara açık oluyorlar. Hepimizde var ama aslında ne bileyim bir seyahate gittiğimiz zaman özellikle. Bazılarında hani, aşırı var ama hani evet, gidip illa ama. dönerci acaba arayan. Acaba bilinçaltımızda şey var mı diye düşünüyorum zehirlenme korkusu diğer mutfaklara karşı hani çekin in yerlerimizi açıklıyor mu bir yana. Bir yanı belki. Öyle bir kodu kodu var mı Bilmemek, acaba? Bilmemek. Yani Hı -hı. diğer bütün kültürel farklılıklara kapalı olmanın bir uzantısı da Pe pek çok şey gibi. Tabular olabilir. Yok. Korkular mesela işte dini inanın İslam inanışı baskın olan bir kişi yurt dışında yemek yemeye çok çekiniyor işte domuz yağı var mıdır ha, domuz evet. eti içerir mi e, elbette, gibi. Yani, o, o, o, Biraz hı -hı. milliyetçi bir yaklaşım da oluyor hani en güzel yer boğaz en güzel yemek bizimki işte en güzel evet. e, sofra falan hı -hı. gibi bir yani şey. Yani bizimki işte fena değildir canım şimdi. Ol yani. kesin hı -hı. ama işte bu enleri ben hep tehlikeli bulmuşumdur. Efendim e, pastane ve muhallebiç kültürü diye bir kültür de var. Eskiden e, oralarda buluşulur hatta böyle sevgililerle birlikte e, olunabilen yerlerden. McDonald's kültürüne doğru giden hı hı hı. E, hatta doğum günleri falan yapılırdı. Onu diyeceğim tam şimdi hamburger cumhuriyeti diye. Bir kitapta Eric Schlosser'ın belediyelerin çocuk parkları ve oyun alanları yapmaktan kaçınması bu tür olanak sunan fast food restoranlarının çocuklu için toplanma mekanlarına dönüşmesiyle sonuçlandı diyor. Hmm. McDonald's'taki doğum günü partileri tam da bu aslında belediye ve hamburgerinle ilişkisi e, evet. var diye düşünürsek. Evet, değil, değil mi? İlginçmiş. Hı. Balık lokantaları var. Evet aslında sadece. Aslında böyle bu kavram yaklaşık 40 yıldır ayrı bir tür olarak hani yaygınlaştı. Evliyatında bu bahsettiğimiz lokantalar vardı. E, balık da yaparlardı ama balık üzerine uzmanlaşma söz konusu değildi. Bizde meyhaneler vardı. İşte onlarda da deniz ürünleri mutlaka bulunurdu ama başka şeyler de olurdu mutlaka. Mezeler, yani, zeytinyağlılar tabii, küçük, tabii, küçük doğru. porsiyonlar halinde. Evet. Denizi olan ülkelerde lokantalar vardır zaten. Hani Bu balık lokantaları özellikle. Geleneksel olanları daha çok halk tipi yerlerdir. Mesela İngiltere'de böyle bir örnek var. Efficient chips. Hı hı. E, bu, mesela Kuzey Avrupa ülkelerinde de balık tüketimi yaygın olduğu için ve bazı bol bulunan balıklar özellikle e, çok ucuzdur. Do, bir de sokakta var böyle küçük minibüs gibi şeyler. Evrimona Hollanda'da bizzat yaşamıştır. Ben de yaşadım da. Külah içinde şey, patates, yanında mayonez ve ketçaplı böyle bir sektör var. Bir sürü balıklar bir de falan. Evet. Ee, evet efendim programımızı bitirmeden özellikle İstanbul'daki yok olan yerlerden de birkaçını anabiliriz belki. Buyurun efendim. İşte e, bu, pek çok lokanta var geçmişten gelen. E, Pandeli Lokantası en yakın zamanda Hı -hı, kapanan evet. tanımışlardan biri. İncip pastanesi kapanmamakla beraber yer değiştirmesi bayağı bir e, tartışmalara neden oldu. İşte eski e, şehir lokantası veyahut da rejans neyse ki açık ama degustasyon kapandı. Dört mevsim bunlar çok yakın zamanda diyebileceğim e, İstanbul'un çok merkezi yerlerinde bulunan ama e, bu az evvel bahsettiğimiz kaybolan kültürle ilgili yok Hı -hı. olan parçalar. Bir onları analım dedim. Tabii sadece mekan olarak değil bu seyyar olarak satılan Hı -hı. ürünlerden Hı -hı. bazıları da sokaktan işte kalkmaya başladı. İşte yoğurtçular vardı, işte bu evet. macuncular vardı. Doğru. bozacılar. bozucular. Ben Yine biraz var ama evet, evet, bazen... Nasıl boza satıyorlar bilemiyorum. Bayağı bağırarak satıyorlar. Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yo, öyle <gülüyor> boza de. Bozaları demek. nasıl yani? <gülüyor> bozaları da fena değil. Ay ben çok kötü bir tane içmiştim. Kişisel şeyler gibi <gülüyor> Burada devreye farklılıklar tabii. <gülüyor> Efendim programımızı Efendim. bitirelim. Bitirelim. İyi haftalar dileyelim. Dileyelim inşallah. Dertsiz, üzüntüsüz, patlamasız. İyi haftalar herkese. Görüşmek üzere.